Enerji ve inşaat projeleri bizim için bugün konuğumuzu sizlere hemen tanıtayım Alptekin Ocak avukat Alptekin Ocak burada çevre ve ekoloji hareketi avukatlarından merhaba hoş geldin Alptekin merhaba Utku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 ...bunun zaten Türkiye kamuoyunda karşılığı oldu. ...işte başbakanla görüştüler... ...Artfin'de Yeşil Artvin Derneği var... ...çok önemli bir sivil toplum örgütü... ...Türkiye açısından örnek bir... E, ...yani e, yaşam hakkını savunan... ...sağlıklı dengeli çevrede yaşama hakkının... ...koruyucusu... E, ...herkes, her her il açısından... ...neredeyse önemli bir sivil toplum örgütü... E, ...Artfin'e sahip çıkıyor... ...söz konusu... E,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 ve muhteşem dereleriyle irili ufaklı çok önemli bir böyle coğrafyadan bahsediyoruz ama aynı zamanda bunu geri dönülemez bir biçimde tahrip ettik ve etmeye devam ediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim Karadeniz aslında yaklaşık 2.500-3.000 ...rakımlarından doğan küçük derelerin hepsinin işte kuzey Rusya tarafına bakan işte yamaçlarında kuruluyor yerleşim yerlerinden oluşuyor.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 E, vadilerdeki insanlar özellikle e, çok fazla tepki gösteriyordu. Küçük mikroheslere izin vermeyeceğiz diye bir açıklama e, geldi. Ama e, bunun karşılığını göremedik. Vardı değil mi hala ve sürüyor, devam ediyor mikrohes. Yani şöyle, şöyle bir örnek verebilirim. Mesela benim de işte e, yani doğduğum yani Giresun, Dereli ilçesi. Tam Dere köyün bir, iki sunun birleştiği ismiyle de... E,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 Hoş geldiniz arkadaşlar. İstanbul'a geldiğimizde o zaman derdin büyük, anlatacak şeylerim vardır bir motorcu <gülüyor> olarak. <değil mi? gülüyor> <gülüyor> e, Hester'den Karadeniz'den bahsediyordu aslında e, Alp Tekin'de. Belki oraya doğru tabi Hester dedik mi sadece Karadeniz değil ama o olayı özelinde belki e, buyur lütfen Alp Yani çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığı işte aslında e, koruyucu bir politikası her zaman gitmesi gerekiyorken yani neredeyse yatırımcı bir bakanlık gibi.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 işte derilerimize de sahip çıkacağız. Su boş akmayacak. Memleketin her karış suyuna, her damla suyuna e, baraj projesi Sürdürülebilir çevre olarak belki bakmak lazım. İşte yani. Yani... Koruma kullanma dengesizliği var bizim e, memlekette diyelim. Kullandığı kısa araya kısa araya zaman tüketiyoruz, bitiriyoruz yani. Serkan Ocak da katıldı. Çok kısa bir ara verelim. Sonra devam ediyoruz. 2016'yı konuşmaya. <Gülüyor>